Allah'ın taksimi kadar gördü. Çünkü Allah Allah'la bilir, Muhammed'i Allah bilir. Kul bilemez sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Cenab-ı Hakk'a inna lillahi ve ya sallu ve salli ala Muhammed diyoruz. Diyor ki Allah ben meleklerimle beraber salat ediyorum habibim Muhammed'e. Ey müminler siz salat ediniz. Biz de diyoruz ya Rabbi sen salat et diyoruz. Ne demek manası? Ona layık olan salavatı ancak sen bilirsin ya Rabbi. Biz aciz izliyoruz.